Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, dünyada ve Türkiye'de her şey yolundaymışçasına yaptığımız Çocuk Kitapları programı başladı. Ee, Suzana Tamaron'un bir romanıyla e, bugün e, karşınızdayız. E, Atla Bart adlı bir roman bu. Can Çocuk tarafından yayınlandı. Eren Cendey'in Türkçesiyle ve Sedat Girgin'in resimleriyle. E, Tamaron'un başka kitaplarından da söz etmiştik. Büyülü Çemberi e, biliyor olabilirsiniz, o da Can Çocuk'tan çıkmıştı. Hı. Ee, bu da onun gibi herkesi ilgilendiren bir konu. Ee, çok rastladığımız, özellikle şehir yaşamında, işte modern yaşamda, bu hani modern çalışma şartları içindeki ebeveynlerin, e, modern kaygılar içindeki insanların <gülüyor> e, çok e, tanıdıkları, onlara çok tanıdık gelecek e, ol, e, olan bir öykü. E, Bart, e, işte Amaranta ve Pier Francesco'nun oğlu. Amaranta işte annesi Amaranta uluslararası bir şirkette çalışıyor. Babası Pierre Francesco da bir pilot. Annesi işi nedeniyle çok seyahat ediyor. Babası zaten pilot. Yani habire dünyanın etrafında dönüp duruyor. Annesi babası zamanında internetteki işte sohbet odalarından birinde tanışıyorlar. İşte anne biraz tedirginlik yaşıyor tanışmadan önce falan filan. Ondan sonra tanışıyorlar bilmem ne. İşte bir aşk başlıyor. Ee, sonra e, hani bir, bir aile kurmaya karar veriyorlar. Ve e, bu yüzden gidip bir genetik teste tabi tutuyorlar kendilerini. DNA'larını incelettiriyorlar falan. Ve mükemmel bir çocuk yetiştirmeye uygun oldukları ortaya çıkıyor. Ooo korkunç bir başlangıç. O kadar tanıdık ki. Evet. <gülüyor> ee, şahane, bak burada da öyle yazmış. DNA'larının şahane bir çocuk yapmaya uygun olduğunu anlayınca anne ve baba olma konusundaki planlarını hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Böylece işte yeni bir eve taşınıyorlar. Daha geniş bir ev. Bir apartman dairesi. Ondan sonra işte çocuk hamile kalıyor Amaranta. Çocuk oluyor, doğuyor. Ve adını koyma aşamasına geliyoruz. Şimdi hani mesela işte anne... Ve baba ikisi de işte büyük bir insanı çağrıştırmalı. Yani başarılı bir insandan. Tabii, Leonardo olmalı olan. <gülüyor> kendi kültürleri içindeden. Leonardo da Vinci'den yola çıkarak. Ee, ikisi de Leonardo olsun diye düşünüyorlar. Kemen çocuğun omuzuna e, yük tabii, üstüne tabii, daha, yük bindiriyorlar. Tabii, yani daha doğmadan zaten hani başlamıştı. Ee, ama Fakat aileler tabii hani yalnızca Leonardo biraz az geliyor. Ee, aileler de işe. Karışıyor. Hani tek başına Leonardo, Leo deriz kısaca falan tamam ama hani evet. anneler, işte büyük anneler, büyük babalar da işin içine karışıyor. Benim adımı da koyun, onun adı da olsun, amcanın adı da olsun falan gibi şeyler vardır yani. Evet. İşte e, ama hani hep şöyle düşünmeye devam ediyorlar. Hani mesela Mozart'ın anasına Wolfgang, Darwin'in anasına Charles, Van Gogh'un anasına Vincent e, ve e, evlerine girmiş ilk bilgisayarın anasına Atari Commodore, Commodore isimlerini de eklemişler. bunu. <gülüyor> Ama büyük anneler, büyük babalar hani bu isimle itiraz etmişler. Yani Leonardo Wolfgang, Charles Vincent, Atari Komodor mu? Yani böyle bir şey olamaz e, diyorlar. Sonra işte e, Amaranta'nın anne babası Carmelo ismini istiyor. Büyük dedesi gibi Carmelo olsun diye tutuyorlar. Ama öbür dedesi gibi Bartolomeo olsun falan diyorlar. Yani böyle bir şey. En sonunda e, Bartolomeo, Leonardo, Atari Komodor. Atarik, öbürlerini eliip atarik oyunlarını tutmuşlar yani. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> hani i̇nternetten tanışan bir anne-baba için normal tabii yani. Ya yani şimdi yok bu böyle bir yargıya varmayalım ama hani bu kitapta en azından tutarlı görünüyor. Ee, bu kitap açısından tutarlı. Hı -hı. Ee, i̇şte hani böyle bir şey hani Mozart'ın büyük bestelerini dinleyerek büyütülen bir çocuk tabii filan. Ondan sonra e, hani hepimiz çocuklara çocuklarımızı olumlu etkiler edecek şeyler arıyoruz. yani Bunu biz de yapıyoruz. Evet. Yani. Bu da hani bu şekilde e, bunun nasıl e, bu e, naif isteğin e, nasıl suistimal edilebileceğini, nerelere varabileceğine dair de bir hı hı. E, roman. Her şeyin fazlası zarar. Eh, evet yani. Ya. <gülüyor> Aynen öyle. E, işte bu e, annesi Bart'ın artık ilkokula başlayacağı dönemde yeni bir görevde üstleniyor falan. Bart'ın kendi kendisine bakabileceğine de ikna olduğu için plan Ve ee, o işi de kabul ediyor. Böylece daha sık seyahat etmesi gerekiyor. Babası da zaten sürekli seyahatte. E, Bart kendi kendine nasıl bakacak? İlkokulda yeni başlamış çocuk. Tamamen otomatik bir evde. Hmm. Tabi sabah e, yani işte zil, saatin zili çalıyor. Bart kalkıyor. Eğer e, hani e, çişini yapmaya gecikmişse ee, bir alarm var. Eğer e, yaptığı çiş işte fazla e, ne bileyim işte bilmem nesi fazlaysa içinde hemen analiz ediliyor o çiş. Demek ki beslenme düzeninde şöyle bir sorun var. Kabızlık mı çekiyor? Amanın o zaman yiyecekler şöyle falan. Zıt zıt, zıt Onlar bu arada mutfakta hazırlanıyor falan. Ve bu arada Bartın kolunda görüntülü bir saat var. Annesiyle her an uydu bağlantısı kurabiliyor. Ee, Babasıyla kurabiliyor. Bunun içinde belli bir düzen kurmuşlar. İşte her sabah e, I love you, I love you, I love you diye birbirlerine seslendikleri hani böyle de bir yapmacık <gülüyor> bir şey yani bir yandan ee, işte öpücük öpücük öpücük falan gibi hani böyle şeylerle seslen böyle bir <gülüyor> yapay bir sevgi gösterisi içinde <gülüyor> ee, programlanmış her an otomatikleştirilmiş bir yaşamdan bahsediyoruz Bart'ın kendi kendine bakması amaranta açısından annesi açısından Bart'ın kendi kendine bakması bu <gülüyor> <gülüyor> güvenli bir sisteme teslim edilmiş durumda yani işte okula gittiği saat belli, döndüğü saat belli. Ne yapacağı belli. Ee, bakalım. Aa programında iki saat boşluk var. Çince kursuna yazılalım ve evet oradan Oo. en uygun adres trampelin atlama kursuna da yazılalım. Şimdi bunların hepsi aynı zamanda başarı kaygısına da mesela babası çok önemli çok iyi bir trampelin atlayıcısıymış. Babası. O yüzden hani sohbet ederlerken babasıyla da bir konuşma saati var. Ee Pierre Francesco'yla o diyor ki nasıl geçti bugün Trump'tan attırdım mı? En yüksek ne attırdım babacığım falan demek zorunda hissediyor çocuk kendini yani çünkü övüntürlü hani onları memnun edemeyecek hiçbir şekilde onun da biliyor ve bu şekilde e, en ufak ayrıntısına kadar programlanmış e, bir mükemmel şey yaşıyor çocuk mükemmel ve tırnak tabi, içinde tabii olması gereken Hı -hı. yani e, zaten genetik olarak da uygun. Evet. Böyle bir hayat yaşıyor. Ama i̇şte, Bart'tan bir <gülüyor> şeyler bekliyorum şu an. Yani Şimdi anlatacak Şöyle tabii yani, Bart'ın gündelik hayatı bu Ayla bir ayla bir ayla bak burada yazıyor evet. <gülüyor> Ondan sonra Mesela çiş işte Plin plin yapmak plon plon yapmak da kaka yapmak Falan hani böyle şeyler Bir gün Bart Ha kapok var Kapoktan da söz etmemiz lazım Şimdi Bart'ın tabii her şeyin en iyisine sahip olması da Gerekiyor aynı zamanda Annesi ve babasının bakış açısıyla. Hani en iyi dijital bilmem neler, tabletler şunlar bunlar falan. Fakat Bart'ın en yakın arkadaşı Kapok adlı dikişleri sökülmekte olan meymenetsiz bir oyuncak ayı. Hmm. Onunla dertleşiyor falan. Ve annesi bunu amananta anta tabii dert ediyor. yani işte Arkadaşına telefon ediyor. Ay onunla sohbet ettiğini falan gördüm. Ne yapacağım bu pis şeyi ben bilemiyorum falan. Derken bir gün sepet havası oluyor tabii yani. Onu yallah atıyorlar hmm. evden falan. Bart bunu da sineye çekmek zorunda kalıyor ama tabii çok Ay, ona, <gülüyor> şişti. Tabii ona bu en iyisinden hani dijital ve şey böyle hani e, İngilizce öyküler okuyan yepyeni bir oyuncak alıyor yani İngilizcesini geliştirmesine de yarayacak olan Hı -hı. Ee, bir şey. E, ben senin yeni ayınım ve sana pek çok masal anlatacağım. Başlama düğmesine bas ve sevdiğim programı seç. Ay, yani bu aslında metnin içinde İngilizce verilmiş tabii. Ben şimdi Türkçe çevirisini yani e, dipnottaki Türkçe çevirisini Hı -hı. okudum kolaylık olsun diye. Bart kendini kurtarmalısın. E, tabii yani Bart zaten çok derin yaralanıyor. Yani özellikle kapok hı hı. oyuncak ayısının, onun en yakın dostunun, sırdaşının onun, yani böyle bu müdahale artık ona da evet. fazla geliyor yani. E, bu arada tabii okulda bir zorbalık meselesi de var. Hı hı. İşte okula gidiyor ama okulda da zorbalar var ve onlarla da e, mücadele etmesi gerekiyor ama Bart hani o kadar kontrol altında bir çocuk ki Hani kıpırdayamıyor. Yani bu doğasında var olan şeyleri bile ortaya çıkartamayacak düzeyde kontrol altında tutulan Hı. bir çocuk. Tıpkı günümüzün hemen hemen geriye kalan bütün şehirli çocukları gibi. Evet. Yani benden daha ağır bir programları var. Benden daha fazla sorumlulukları var. Onlardan beklenenler, benden beklenenlerden daha fazla daha çok şey başarmak zorundalar. Evet. Yani e İnanılmaz. yani işte 3 yaşında çocuğu anaokuluna götürüyorsun, matematiği şöyle öğretiyoruz, İngilizceye böyle veriyoruz falan diye. Hani sanki cazip ve akıllı, mantıklı bir şeymiş gibi bunu anlatıyorlar mesela falan. Şimdi çocukların halinin çok net bir resmi atla Bart'ta anlatılan ülkede. Ama tabii her çocuk Bart kadar şanslı değil. Çünkü Bart bir gün işte bir parktan geçerken bir civciv ile karşılaşıyor. Ha daha doğrusu önce bir Çinli ile karşılaşıyor. Hı hı. Ee, muhtemelen yani tai chi mi yapıyor yoksa e, qigong mu yapıyor onu söylemiyor ama hani bir dizi böyle e, hareket yapan bir çinli var parkta hı hı. Ee, çok tabi hani böyle dengeli vesaire ağır ağır yani ben qigong yaptığına inanıyorum daha çok e, anlatılan şeylerden bana qigongmuş gibi geldi söylenmiyor açıkça ama bir çinli var çok yaşlı bir çinli sırtında bir çuvalı falan da var hani böyle evsiz gibi de görünüyor biraz hani ee, o ona e, ve yarım yamalak, hani dili yarım yamalak kullanmış. Onu işte e, yere bak falan gibi bir şeyler söylüyor. Bart anlamıyor yani onunla, o Çinliğiyle ben de tabii aralara atladım. Hı hı. Onunla karşılaşınca anlamıyor ne oldu falan. Yere bak, yere bak, iyi falan dolaşırken bir tane civcivle karşılaşıyor. Bu civciv konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi burada başka bir konuya daha gidiyoruz. Bu civciv konuşuyor ve bir şeyden atlamış. Yani o e, tavuk çiftliklerinden e, küçük kasaların içine konarak kamyonlara yüklenen tavukların görüntüsünü herhalde hepimiz biliyoruzdur. Evet, Bilmiyorsanız korkmuş. da lütfen bakın ne yediğinizin, ne şartlarda e, üretilmiş demek zorundayım. E, hı hı. Bir şey yediğinizi anlamanız için önemli bir fotoğrafı. Çağımızın bir başka <gülüyor> sorunu da bu hani. Yani Nazilerin. Toplama kampları neyse tavuk çiftliği dediğin o. Yani programlanmış çocuklar. Programlanmış, programlanmış yiyecekler, yiyecekler. Üstelik de sürekli zulüm altında tutulan hayvanlar falan. Ee, ondan sonra böyle bir kamyonla firar etmiş bir civciv bu. Ve konuşuyor. Ve konuşuyor. Zaten yani başka türlüsü beklenemezdi. Ee, ama Bart için mümkün değil. Yani biz sokaktaki bir hayvana dokunmak demek zaten kuduz olmak falan demek. Hani onun yetiştirilme biçimi, annesinin yaklaşımları vesaire falan. Ama bir şekilde Bartonu evine de götürüyor. Hı hı. Yani olaylar fena durum, fena halde e, başladı. E, onunla da eve gittikten sonra zaten onun düzeni artık yani her türlü düzeni iyice bozulmuş durumda. Şimdi bir yaşlı bir çinimiz var, konuşan bir civcivimiz var. E, peki ne eksik? Arkadaş. Koca bir ejderha. <gülüyor> Daha olayların başındayız. Yani ee, bakıyorum 29. sayfaya yeni geldin ve kalın bir kitap var önümüzde. Evet ve koca, koca bir ondan ejderha sonra neler girecek Tabii o koca ejderhanın e, dünya düzenine müdahaleleri, o ejderhanın ayrıca hikayesi, e, o ejderha Zefira adlı bir başka güvercin, e, bir yanardağ, bir başka e, işte yalnızlık adası başka bir boyut ee, bir bacadan bir kitabın içine atlayıp bir bacadan düşüp tavşanlarla sohbet edip Oo. oradan falan gibi Yaşasın, ee, bisikletli övcüler. postacı bir tavşan e, gibi ve e, günümüzün yaşantısına çocuklara yapılan zulme yani bu program çünkü burada mesela şeyin Üstad çok önemli bir sözü var senin hayatın düzenli değil programlıydı diyor mesela hmm. ona falan yani çok tabi güzel söyle ifade edilmiş çevresinde de çok iyi evet Böyle bir kitap, yani bu ebeveynlerin de okuması gereken, evet. çocuk yetiştirmeye niyetli olan insanların da okuması gereken, öğretmenlerin de okuması gereken e, kitaplardan birisi Suzanna Tamaro'nun Atla Bart adlı kitabı. Çok azıcık bir kısmını anlatabildim. Hiçbir şeyini de ele vermemeye çalıştım ama anlatabildiğim kısmı çok az bir kısmı. E, gerçekten e, bu kitapta anlatılan yaşam, e, sokakta yaşadığımız yaşam, evimizde yaşadığımız yaşam, aslında bir yerinden öyle bu boyutta bu yoğunlukta olmasa da o yüzden çok önemli bu kitabı armağan etmek istiyoruz şimdi bir müzik arası vereceğiz bu arada ha bu sıralamayı şaşırdım. E, radyo programının band kaydını birdolarkitap.com'da yayınlayacağız. E, yayınladığımız sayfaya yorum bırakarak çekilişe katılabilir ve kitaptan bir adet evet, e, e, Suzan bir Suzan'la Tamar yazdığı Atla Bart Can Çocuk'tan çıktı. Eren Cende Türkçesi'ydi. Sedat girgin resimledi. Şimdi e, Anlamını hiç bilmiyorum ama e, çok hoşuma giden bir şarkı. Bir süredir dinlediğim Afrikalı bir e, şarkıcı Rokia Traurenen Sabali dinliyoruz. 94.9 Açık Radyoda Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, nasıl başlar? Elimdeki kitabın adı. Çok ilginç bir adı var. Ben adını görünce. Hiçbir şey çağrıştırmadı bana kitap. Yani bir, e, resimli bir çocuk kitabı üstelik. Nasıl başlar diye başlayınca evet, yani. <gülüyor> acaba nasıl başlıyor diye açtım hemen karıştırmaya başladım ve böyle e, bir solukta da okudum. Silvana Tavano e, yazmış. Elma resimlemiş. E, i̇kisi de Brezilyalı Hı. sanatçılar, yazar ve çizer. E, Türkçesi de Filiz Özlem'e ait. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Nasıl başlar. Ee, kitabın arka kapağında e, çok güzel özetliyor aslında kitabın içeriğini her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır ama Hı. diye başlıyor her şeyin kendince bir başlangıcı vardır ve bu başlangıçlar yeni yeni yerlere götürür bazen bir başlangıç bir sonmuş gibi görünür ama aslında her son da bir başlangıçtır Hı. Brezilyalı yazar Ivana Tavano'dan çok yalın ama bir o kadar da felsefi bir hikaye diye özetlemişler arka kapakta Gerçekten de e, okul öncesi resimli çocuk kitaplarında e, bu tip felsefi konulara çok da rastlamayız. Çok nadir olarak e, ele alınan Hı -hı. bir konudur. Yani bunun benzerlerini, e, benzer yaklaşımını daha büyük yaş çocuklar için kitaplarda gördük ama e, bu hem resimleriyle çok güzel bir kitap, hem diliyle hem anlatımıyla Hı -hı. çok hoşuma gitti benim. E, nasıl başlar? Kitap Kitapta ismi geçmeyen ama her sayfada gördüğümüz bir kız çocuğu var. Kırmızı elb elbiseli, iki yandan Hı -hı. E, saçlarını toplamış bir kız çocuğu ve e, kitap boyunca bu kızın e, maceralarını resimler üzerinden takip ediyoruz. E, ve her sayfada e, bir cümle, birkaç cümle Hı -hı. yani bir kısa kısa ifadelerle başlangıçlar üzerine ve bir takım yorumlar yapılıyor. Ee, öykünün başında o kız çocuğunu bir kuşun üzerinde uçarken görüyoruz. Hı hı. Kafasını kuşun sırtına, e, başının arkasına yaslamış. İşte kuşun ayaklarında tuttuğu küçük bir çiçek de var. Hı. Koparılmış bir çiçek ve her şeyin kendince bir başlangıcı var diye başlıyor kitap. Ee, daha sonra e, cümlelerin kelimelerle, kelimelerin harflerle başladığını, pek çok masanın bir varmış bir yokmuş Hı -hı. diye başladığını e, söylüyor. E, bu çok basitçe konuya giriş. Küçük yaştaki çocukları da hemen e, kavrayacak cinsten. E, yani çünkü konu olarak aslında çok derin ve üzerine saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ama işte bir masalın Hı -hı. başlangıcı ile örneklendirerek e, basite indirgenmiş. Tanıdık bir ortam var. Evet. Ortamdan başlamışız i̇şte en azından. İşte okulun başlangıcı, hı. okulun bitip okul bittiğinde bu sefer tatilin başlaması. Hı, evet yani okul çok... bittiğince tatil başlar evet, doğru ya. Yani başlangıçlar ve Biti e, evet. bitişler ve yeni başlangıçlar. Ve yine çocukların yaşamından örneklerle hı hı. An, an, anlatılmış. İşte yılın e, her ayın ilk gününün olması, her yılın Ocak ayında başlaması, e, işte, e, gibi hani, takvim bilgisi de veriliyor. Sonra küçük eylemler, işte gıdıklama, şaka, hmm. sikteki palyaçoğunun gösterileri de e, kıkır kıkır gülmenin başlamasına neden olan şeyler. E, yani bir anda başka bir başlangıç e. geçiyor. E, uykunun ne zaman geldiğini söylüyor. İşte hmm. esnemeyle başlar diyor. Bazen başlangıçlar yani bir şeyin bir nesnenin bir varlığın var olan hali başlangıçtaki haline hiç benzemez deyip yumurta örneğini, oh, iribaş örneğini ve kelebek tırtıl örneğini veriyor. Yani başlangıç evet çok derin bir konu. Bundan kancalar Hı. atarak başka başka o, bir çok yani. Evet. Yani ve bunların üzerinden çocuklarla konuşabilirsin. Çünkü çocuklar konuşmaya çok açık oluyorlar Hı. ve çok derinmiş. Evet, bir sürü şey konuşabilirsin. Burada gerçekten küçük küçük kancalar atılıyor ve konu dağlanıp budaklanıyor işte. Dallanıp budaklanma deyince ağaçların başlangıcının görünmemesi çünkü toprağın hmm. altında olması. Burada işte doğa doğal döngüye geçiyor. İşte bulutların bu laf bu çok hoşuma gidiyor. Bulutlar gökyüzünün başlangıcını gizler. Oo! Gökyüzünün <gülüyor> başlangıcı e, diye hiç düşünmemiştim. Sonra evet. deniz deniz kumsalda başlar mı biter mi? Diye de soruyor. Evet. Böyle bir soru var. E, bu arada resimlerinden hiç söz etmiyorum. Resimlerinden ayrıca bahsedeceğim. İşte rüzgardan bahsediyor. E, bir resim çizmek yani bir resim sadece bir çizgiyle başlar diyor. E, bir senfoni yazılan ilk notayla başlar. Hmm, bu çok güzelmiş. Ee, ve sadece her şey, istenen her şey bir arzuyla başlar diye sonlara doğru e, sonunda işte dostluktan bahsediyor, sondan bahsediyor, sonun e, çok işte. çarpıcı. Yani kısacık cümlelerle bu kadar derin konular. Evet ve e, hepsinde o dediğim, başta dediğim kız çocuğunun mesela dostluk kısmında bir köpekle hmm. bir arada resmi var. O dediğim en başta kuşun tuttuğu çiçek motifi de sayfaların arasında zaman zaman gördüğümüz bir motif Şunun oluyor. Şunun örneği bir çocuk kitabı yalnızca bir çocuk kitabı değildir. Yani. Evet, Resimler çok güzel. Birkaç farklı teknik bir arada kullanılmıştı. İşte kuru boya var. Fırçayla yapılmış boyalar var. Kolaj var. Hepsi üst üste bir arada kullanılmış. Çizgisi çok hoşuma gitti. Çok yumuşak. Yani çok tatlı tatlı. ve evet. evet. Şu sahne mesela. Rüzgar sahnesi. Rüzgar sahnesi çok güzel. Ee, sonra mesela denizin olduğu sahnede e, geri dönüştü. Yani el yapımı hmm. kağıtlı, el yapımı kağıdı boyamışlar. Sulu boya herhalde. Evet sulu boya. O kağıdın bütün o dokusu içindeki ve lifler Ve boyanmayan alanın kumsal olarak doğal olarak var olması. Evet. Yani o kadar yani. güzel derin bir deniz görseli ortaya çıkmış ki yani bu sayfayı açıp Dakikalarca bakabilirim ben kendi adıma. Daha önce geçtiğimiz yıl sanırım Nuray ve Alper Dönüyor diye bir Hı. evren evet. rehberinden bahsetmiştik. Orada evrendeki her şeyin dönmesi üzerine, döngü üzerine Hı. bir kitaptı. O birazcık daha yaş grubu büyüktü ama yine okul öncesi bir kitap olarak düşünülebilirdi. Bana onu hatırlattı. Bir de daha önce yine... Evet, bana da bunu hatırlatmıştı. Acaba diye pan yayıncılıktan çıkmıştı. Acaba diye yine felsefe çok kitabıydı bu. Çok sevdiğim bir kitaptır yine. Bu gerçekten evet. çok hani yaşam, doğum, ölüm, evren üzerine bir felsefe kitabıydı. Yine böyle sorula, sadece sorulardan oluşan bir kitaptı. Bu üçünü bir set olarak düşünmekte fayda evet, var yani. Evet yani doğrudan bunları çağrıştırdı. Hani her yaş için... Okunabilir yani okul öncesinde nasıl başlarla başlayıp daha sonra ilgilenen çocuklara bu kitapları da okuyabilirsiniz. Kendiniz de yani yetişkinler için de hepsi çok güzel kitaplar. Evet, sanırım süremizin sonuna geldik. Evet yani böyle kısa cümlelerle bir şeyler söyleyip de seni alıp götüren kitapları oldu muydu evet, çok işte, hoşuma gidiyor. Çok derin kitaplar. Çocuk kitapları bu yüzden çok güzel. Evet. Ee, nasıl başlar? Silvana Tavano'nun yazdığı Elma'nın resimlediği Filiz Özdem'in çevirdiği bir kitapta yapı kredi yayınlarından çok yakın zamanda çıktı. Evet o halde gelecek hafta yeni ve güzel kitaplarla Görüşürüz. karşınızda olacağız yine. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.